Puta tapıcılığın en büyük sebeplerinden birisi de hiç şüphesiz mahluk hakkında aşırı gitmektir kardeşlerim. Putlara tapınmanın en mühim sebeplerinin başında herhangi bir mahluk hakkında aşırı gitme o mahluku kendi makam ve derecesinin üzerine çıkarmadır. Yaradılmışlardan herhangi biri kendi derecesinin üzerine çıkarılınca hemen onda Allah'ın uluhiyetinden bir nasip olduğu inancı başlıyor. Artık o varlık ilahlaştırılıyor. Allah'ın yerine konuluyor veya Allah'a benzetilmiş oluyor. Nitekim kardeşlerim önceki bütün ümmetlerde görülen ilahlaştırma Allah'a benzetme de budur. Ve hep böyle olmuştur. Yani sonu, tutperestliğe varan aşırılıklar, benzetmeler, Allah'ın mahluktan birine benzetilmesi suretiyle vukuha gelmektedir. Allah'ın affedilmez bir günah ve suç sayarak iptal ettiği teşbih işte budur kardeşlerim. Yüce Rabbimiz, bu teşbir yoluyla düşülen şirkleri ortadan kaldırmak için bunca peygamberler göndermiş ilahi kitaplar inzal buyurmuştur yani yüceler yücesi Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi irade ve kudretiyle vücuda getirdiği mahluklardan herhangi birisini kendisine benzetilmesini kendisine denk sayılmasını kendisinin yerine konulmasını kendisinin misli veya benzeri sayılmasını şiddetle nefh ediyor nehy ediyor yani hem ret ve iptal ediyor hem de kesinlikle yasaklıyor gönderdiği peygamberler indirdiği kitaplar da bunun üzerinde duruyor bununla dopdolu bulunuyor yoksa kendisinin bir başka varlığa teşbihi üzerinde durulmuyor kardeşlerim çünkü ortada böyle bir fitne mevcut değil bütün ümmetlerde mevcut olan fitne ve şirk çeşidi herhangi bir varlığın Allah'a benzetilmiş Allah yerine konulmuş olmasıdır bilinen ve tarihende sabit bulunan şirk hastalığı teşbihte Allah'ı asıl alıp da Allah aslında işte şu varlığa benzemektedir şeklinde bir teşbih ile değil dikkat edin buraya varlıklardan herhangi birini asıl kabul edip işte bu varlık Allah'a benzemektedir Allah yerine konulup kendisine ibadet edilebilir şeklindeki bir teşbih ile vuka gelmiştir yani kardeşlerim her nevi şirkin meydana gelmesinde esas sebep işte bu teşbihtir gönderilen peygamberlerin indirilen kitapların yok etmek istediği şirk de işte böyle bir teşbih yüzünden düşülen şirktir. E bunun aksine bir teşbih Hazreti Adem'den beri tarihen görülmüş ve bilinmiş bir şey değildir. Şirk yoluna düşen Taife ve Zümrelerden mezhep ve mesleklerden hiçbirinin teşbihi bu değildir kardeşlerim ancak birinci manadaki şirktir bütün müşrik cümlelerde mevcut bulunmaktadır çünkü onlar sevip saydıkları varlık üzerinde aşırı gidince bu şirke düşmüşlerdir o mahluku Allah'a benzetmişlerdir Allah'ın uluhiyet hassalarını o varlıkta var kabul edip ona tapmışlardır ve sonunda o, o varlığın bir ilah olduğunu açıkça söylemeye başlamışlardır. İlahın bir tek ilah olmasını kabul etmemişlerdir. Kendilerini Allah'ın birliğine, Allah'tan başka asla ilah olmadığına davet eden peygamberlere karşı çıkmışlar. Peygamberlerle savaşıp dövüşmüşlerdir. Birbirlerini bu yolda mücadeleye çağırmışlar. Açıkça yürüyün, ilahlarınıza bağlı kalın. Bu hususta en küçük bir gevşeklik göstermeyin diye haykırmışlardır. İşte açıkça görülüyor ki kardeşlerim, onlar tapındıkları o varlıklara lüpetüs ilahlar demekte, onları ilah kabul etmekte ve bu yüzden müşrik olmaktadırlar. Yani Allah'a benzettikleri Allah yerine koydukları o varlıklara aşırı derecede sevgi ve saygı beslemekte onlardan korkup onların iyiliğini ummakta onları Allah yerine koyacak kadar büyüklemekte ve onlara secdeler etmekte onlara kurbanlar sunmakta onların adıyla yeminler etmekte ve buna bunların benzeri sırf Allah'a yapılması gereken şeyleri tapındıkları şeyler için de yapmaktadırlar böylece kardeşlerim ancak Allah için yapılması gereken yüce Allah'ın hassaisi ilahiyesinde bulunan şeyleri Allah'tan başkaları için yapmak suretiyle Allah'a ortak koşmuş olmaktadırlar kardeşlerim tarih boyunca hiçbir şirk ehli hiçbir müşrik bulamazsınız ki ilah edindiği o varlığı yüce varlığı Allah'a benzetmemiş olsun her müşrik Allah'a ortak koştuğu o şeyi mutlaka Allah'a benzetir evet müşriklerin şirk koştukları şeyleri her bakımdan Allah'a benzettikleri söylenemez ama fakat her bir müşrik, şirk koştuğu şey velev bir cihetten olsun mutlaka Allah'a benzetir. Hatta Yüce Allah'ı bir takım noksan ve eksiklikler ile vasıflandıran ve Allah fakirdir, Allah'ın eli bağlıdır iddiasında bulunan, Allah alemi yarattıktan sonra istirahat etti, Allah kendisine eş ve çocuk edindi diyenlerin bile maksatları teşbihte mahlukatı esas alıp Allah'ı mahluka benzetmek değildir. Onlar Allah'ı bu vasıflarla vasıflandırdıkları zaman bizzat ve müstekinen bu vasıflarla Allah'ı vasıflandırmayı kastetmişlerdir. Tabidir ki onların bu vasıflarla Yüce Allah'ı vasıflandırmış olmaları aslında batılların en batılıydı. Çünkü aslında bu sıfatlar ayıp ve noksanlık ifade eden sıfatlardır. Fakat bizim burada demek istediğimiz onlar bu en batıl sıfatlar ile Yüce Allah'ı vasıflandırırlarken herhangi bir mahluku esas alıp da yüce Allah'ı o mahluka benzetmiş olmuyordu doğrudan doğruya bu noksan sıfatlar yine sıfatlamış oluyorlardı burayı güzel yakalayın kardeşlerim ve bakın ortada bir teşbih bulunmaksızın dahi böylece vasıflandırmaları batılların en batılıydı oysa bazı kelamcıların dediği gibi bunun batıl oluşunun sebebi teşbih değildi bunun batıl olması teşbih illetinin bulunmasına bağlı değildir. Doğrudan doğruya batıldır. Ve bazı kelamcıların açıkça, bazı ayıp ve noksan sıfatların Allah'ta bulunmayışına akli delil yoktur. Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh oluşunun sebebi, bu noksan sıfatlardan teşbih lazım geleceğidir. Buranın da güzel yakalanması gerekiyor. Allah'ı mahluka benzetmiş olmamak için bu noksan sıfatlardan tenzih ederiz demeleri de kesin olarak batıldır. Çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala böyle bir teşbih illetine bağlı olmaksızın dahi o kabil noksan sıfatlardan münezzehtir, o yücedir. Aklımız dahi kesinlikle bunun böyle olduğunu hükmeder ve delalet eder. Kardeşlerim bu mühim ve nazik meselenin burada biraz daha tahlilini yapalım inşallah. Ve diyelim ki böyle noksan sıfatlar ile Yüce Rabbimizi vasıflandırmış bulunan kimseler bu görüşüyle süren bazı kelamcılara hitaben biz Allah fakir dedikse Allah'ın eli bağlıdır, Allah çocuk ve eş edinmiştir dedikse İnsanların fakirliği gibi bir fakirlik, insanların eş ve çocuk edinmesi gibi bir mana kastetmedik. Bu sıfatlar ile Allah'ı vasıflandırırken, asla Allah'ı yaratılmışlara benzetmedik derlerse, acaba bu bazı kelamcılar ne cevap verebilir? Çünkü onlar kelamcılara karşı olan bu sözlerinde, nitekim sizlerle kulların ilmi olmamak üzere ilim sıfatı, kulların duyması ve işitmesi gibi olmamak üzere işitme ve duyma sıfatlarıyla Allah'ı sıfatlandırmış bulunuyorsunuz. Bizim sıfatlandırmamız da böyledir derler. Ve o kelamcılar bunların bu sözlerini iptal etmek için kendi prensipleri cihetinden bir takım imkan bulamazlar ve onlarla yapacakları bir münazara da aynen onların durumuna düşerler. Yani bir pislik Başka bir pisliği doğuruyor bakın. İşte iblis oyununu öyle bir oynuyor ki burada. Çünkü onlar kardeşlerim kendilerini bu şekilde savunabilmek için bu bazı kelamcıların prensipleri içinde elverişli noktaları rahatlıkla bulacaklardır. Çünkü bir hata başka bir hatayla tamir olmaz kardeşlerim. İşte bu durumu sezen ve sonucun buraya vardığını kavrayan bazı kelamcılar icmayı kabul etmiş, icma deliline sığınmak istemişler. Ve biz Allah'ın bir takım noksan sıfatlardan münezzeh oluşunu ancak icma deliline dayanarak hükme bağlamış bulunuyoruz derler. Kimin icması? Kimin? Kur'an ve sünnet dışında uyulması gereken ne var? Allah neyi unutmuş da biz icma edelim? Neyi ihmal etmiş ki biz ona bakalım da kıyas edelim? Halbuki kendilerine göre icmayı sorsanız, yakin ifade etmeyen zanni bir delildir derler. O halde onlar Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh oluşunu zanni delile bağlamış oluyorlar. Kardeşlerim bakın hem kelamcı ve hem felsefeci olup hem de Yüce Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh oluşunu kati bir delile bağlayamamış bulunmak acınacak bir durum değil mi? Allah'a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bizi Kur'an ve sünnetten ayırma. Kardeşlerim biz ise Allah'a hamd olsun ehl-i sünnetle birlikte diyoruz ki yüceler yücesi Allah bütün ayıp ve noksanlıklardan münezzeh oluşu o onun zatı içinde mutlaka vaciptir onun kemal ve ham sıfatları da onun zatı içinde vacip olan sıfatlardır akıllar ve fıtratlar için bunun böyle olması hati ve yakini olduğu gibi bütün ilahi kitaplarda bütün peygamberlerin tebliğinde de bu böyledir aleyküm selam şaşılacak bir haldir ki dinde peygamberlerin getirip tebliğ ettikleri kesin ve zaruri olarak subut bulmuş olan keza selim akılların temiz fıtratların ve burhanların da dalalet ettiği bazı kemal sıfatları ki peygamberler de yüce Allah'ı bu sıfatlarıyla vasfettiği halde o bazı kelamcılar bu sıfatları nefyettiler ve dediler ki bu sıfatları Allah için sabit kabul etmek Allah'ı başkalarına benzetmeye ve cisim kabul etmeye sebep olur işte onlar böyle nefret ettikleri sıfatlar konusunda da ispat ettikleri sıfatlar konusunda da sabit kadem olamadılar Doğru yol üzerinde sebat ve metanet gösteremediler dinin kesin olarak ispat ettiğini bundan teşbih lazım gelir diyerek reddettiler kardeşlerim biz bundan daha büyük bir hızla Allah'ın hidayet ve inayetinden daha büyük bir mahrumiyet düşünemiyoruz. Bizatihi batıl olan bir takım noksan ve ayıplardan Yüce Allah'ı tenzih etmek için teşbih illetine ihtiyaç ve bağımlılığı ileri sürmek nasıl doğru olur? Elbette Yüce Rabbimiz hiçbir kayıt ve sebebe bağlı kalmaksızın hattı zatında ve bizatihi bütün eksiklik ve ayıplardan uzak ve münezzehtir. O, ezelden ebede, hep kemal sıfatlar ile vasıflanmış, noksan sıfatlardan da münezzehtir. Onun zatının kemali, her nevi noksanlık bulunmasına zıttır kardeşlerim. Bütün selim akıllar, temiz fıtratlar, teşbihi reddettiğinden, daha kuvvetli ve daha açık bir şekilde ve asla teşbihe bağımlılığı düşünmeden bütün ayıp ve eksiklerden Yüce Allah'ı tenzih eder. <gülüyor> Maksadımız şudur kardeşlerim. Gelip geçmiş ümmetlerin hiçbirisinde teşbihte Allah'ı esas kılıp da Allah işte şu varlığın bir benzeri bunun mislidir, bunun gibi bir cisimdir diye söylenen ve inanan bir ümmet yoktur. Göremezsiniz. Bütün ümmetlerde vuku bulman teşbih ve temsil yani misli saymak hastalıklarında daima yaratılmışlardan birine esas alınıp yüce Allah'a eş benzer ve misil kılınmış olmasıdır. Allah'a ortak koşanlar hep bu noktadan ve böyle bir teşbih ile ortak koşmuşlar. Şirk ehli olmuşlar kardeşlerim. Müşriklerin, putterestlerin, ilah ve mabut kabul ettikleri bütün varlıklarda durum böyledir. Yani onlar, haşa, Allah'ı taptıkları şeylere değil, taptıkları şeyleri Allah'a benzetmişlerdir. Bakın bu noktayı çok iyi yakalayın. İşte bütün putperestlerin esas sebebi ve temel noktası bu benzetmedir kardeşlerim. Yoksa bazı kelamcıların ileri sürdükleri benzetme değil. Maalesef kelamcılar bütün şirklerin temel noktası bulunan ve teşbihten ve bunun batul oluşunu beyandan yüz çevirip himmet ve gayretlerini Allah'ın mahlukata benzetilmesinin red ve inkarı cihetine çevirip hep bunun ile meşgul olmuşlardır. Fakat böyle bir teşbihin vukuuna hiç rastlanmamıştır. Yani onlar mevcut olmayan bir hastalığın tedavisiyle uğraşmışlardır. Ve bunda o kadar ileri gitmişlerdir ki sonunda bir nevi benzetme olur bahanesiyle Yüce Rabbimizin kemal sıfatlarını bile inkar etmişler. Evet. Allah'ım bizi tevhid dininde sabit kıl ayaklarımızı kaydırma evet kardeşlerim bu konu gerçekten çok mühim çok ciddi bir konu çok ciddi bir konu İslam fırkalarının hangilerinin ne derece sünnet ehli veya sünnete yakın oldukları da ancak bu konuyla bilinir kardeşlerim. Bakın bunu yazın kafanıza. Hangi fırka olursa olsun sünnet ehli olduğunu iddia ediyorsa veya sünnete yakın oldukları ancak bu konudaki netlikleriyle ortaya çıkar. Yüce Allah'ın kendi zatını neyle vasıflandırdığı nelerden tenzih ettiği müşrikleri ne ile yerdiği ancak bu konuya vakıf olmakla bilineceği gibi kelamcı fırkalardan cehmiyi, muaddılanın nasıl Allah'ın kemal sıfatlarını inkar ettiği ve kendi batıl mezheplerini alet etmek için Kur'an ayetlerini nasıl tevilde bulunduklarını da ancak bu konuyu iyi bilmekle ortaya çıkacaktır. Sünni olan da şia olan da bida ehli olan da farkı ancak böylece bilinecek Yüce Kur'an Allah'ın yarattığı varlıklar içinde herhangi birinin Yüce Allah'a eş veya benzer olması iddiasının red ve iptalıyla ilgili ayetlerle doludur hiç Yüce Allah'ın yaratmasıyla sonradan var olmuş bir varlık yüce yaratıcıya eş ve benzer olabilir mi kardeşlerim? Var mı böyle ahmaklık? Elbette Kur'an bu şirk yolunun kökünü yıkar. Kökünü kazır. Ama Müslüman olursa. Kardeşlerim Kur'an'ın hedefi şirk ehlinin din edindiği yüce Allah'a denk veya benzer tanıdığı bütün yolları ve putları yıkma ve yok etmedir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? O halde sizler de bile bile Allah'a nitler, ortaklar, benzerler koşmayın diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ı bırakır da bir takım eş ve ortaklar edinirler. Onları Allah'ı sever gibi severlerdi. Allah'ım bizi onlardan beri kıl kardeşlerim işte yüce Allah'ın yüce Allah'ın kötülediği bu kimselerdir mahluku yaratıcı yerine koyan yaratılmışlardan birini Allah'a denk ve eş ortak edinen kimselerdir. Yani müşriklerdir. Ve Allah'a ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi sevmektedirler. İşte kardeşlerim yukarıdaki Bakara 22 ve Bakara 165. ayette geçen nit, yani eş ve ortaklar kelimesi dengi, eşi ve benzeri anlamına gelmektedir. Ve Yüce Rabbimiz bunu Kur'an'da açıkça red ve iptal eylemektedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şairi Hasan bin Sabit de şu mısralarda bu manayı kasteder. Sen onu ona eş olmadığın halde kötülüyor musun? Sizin şerliniz hayırlınıza fedadır biliyor musun? diyorum. Ne kadar güzel söylüyor değil mi. Ali salatü vesselam'ın ilgili hadislerdeki nit kelimesi de keza bu anlama gelir kardeşlerim. Pek çok hadis kaynağının rivayet ettiğine göre bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna gelen birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın ve senin dediğin olur dedi bunu duyan aleyhissalatü vesselam şiddetle karşılık verdi ecealtenu lillahi nidda yani sen beni Allah'a eş mi tutuyorsun yalnız Allah'ın dediği olur dedi diye söyle diye o insana bu kelimeleri öğretmiştir Allah'ın ve senin dediğin olur demeyi yasaklamıştır. Evet kardeşlerim. İmam İbni Cerir şair sistemi bana eş mi tutuyorsunuz? Teim asalet sahibi birisine denk tutulamaz. Mısralarındaki nit kelimesini denk ve eş tutma anlamında kullanmıştır. İbn Abbas ile İbn Mesud'la ilgili ayet üzerinde o halde sizler de bir takım kimseleri Allah'a denk tutmayın. Allah'a isyan olacak bir işte adamlara itaat etmeyin demişlerdir. <gülüyor> İbn-i Zeyd ise kardeşlerim Endat Allah'la beraber bir takım ilahlar mağbutlar edinmektir demiştir. Zeccacın açıklaması da bu merkezdedir. Evet açıkça görülüyor ki ve anlaşılıyor ki yüce Allah'ın müşrikler hakkında red ve inkar ettiği husus mahlukun halika yaratıcıya teşbihidir müşriklerin mahluku halika eş ve ortak edinmeleri Allah'a ibadet edercesine onlara ibadet etmeleri Allah'ı severcesine onları sevmeleridir onların müşrikliğinin aslı da budur bu hususu Rabbimiz Panuhu ve Teala ayeti kerimesinde hamdulsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı karanlıkları ve aydınlığı var etti yine de o kafirler başkalarının taptıkları şeyleri Allah'a denk tutuyorlar diyor enam birden aleyküm selam ve Rabbim kardeşlerim işte bu ayette açıkça Eşya ve yaratılmışlardan bazılarını Allah'a denk ve eş tutan ortak koşan kafirleri açıkça kötülemektedir. Yüce Allah'ın yerlerin ve göklerin, karanlıkların ve aydınlığın yegane yaratıcısı olduğunu bildirip bütün kullarını İslam'ı tevhide davet etmektedir. Büyük sahabi Kur'an tercümanı olarak bilinen, ümmetin alemi kabul edilen İbn Abbas bu ayetle alakalı şöyle demiştir. Yüce Allah bu ayetiyle şirk ehlini ağır bir şekilde kötülemiş, benim yaratıcılığımı, alemlerin Rabb'i olduğumu ve kendilerine nice nimetler verdiğimi inkar ettikleri halde ikrar ettikleri halde tutup benim yarattıklarımdan bir takım varlıkları, putları, taşları bana eş ve benzer ediniyorlar. Onlara tapınıp sığınıyorlar diye ayıplayıp redd Bu ayetle ilgili olarak ve Yüce Allah Allah'a taparcasına putlara tapınıp sığınan müşriklerin cehennemde kendi durumlarını açıkça itiraf edeceklerini bildirdiği ayeti cellesinde de bunu onların dilinden bakın Rabbimiz nasıl haber veriyor. Aleykümselamu Rahmetullahi Wabarakatuhu. Onlar orada çekişerek dediler ki vallahi biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi olan Allah'a eşit tutuyorduk. Demek ki onlar cehennemde bu şekilde putlarıyla çekişecekler. En büyük bir sapıklık içinde olduklarını açıkça itiraf edecekler. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bildirdiği gibi kardeşlerim, o göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Ona kulluk et ve ona kullukta sabret. Hiç onun adıyla anılan birini biliyor musun? Evet. Meryem 65 İbn Abbas hiç onun bir misli ve benzer olan bir varlık biliyor musun? Açıklamasını yapmıştır. <gülüyor> i̇şte bu ayette kardeşlerim hiçbir mahlukun Yüce Allah'a benzer ve eş olamayacağı hakikatini dile getirmektedir. Elbette Yüce Allah'ın bir misli ve benzeri yoktur. Ve varlıklardan hiçbiri Yüce Allah'ı sever gibi sevilemez. Yüce Allah'ı sayar gibi sayılamaz. Hiçbir veçh tapılmaya layık görülemez. Allah yerine konulamaz. İlah ve mabut olarak kabul edilemez. İşte Kur'an böyle diyor. Müşrikler tarafından vuka getirilen, işlenip irtikap edilen bütün teşbih ve şirk yollarını red ve iptal ediyor. Yoksa ortada mevcut olmayan bir teşbihi değil. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızık veremeyecek ve bunu asla yapamayacak olan şeylere mi tapıyorlar? Allah'a emsal darbetmeye kalkışmayın. Çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz diyor Nahl 73'te. İşte bu ayetiyle Rabbimiz Subhanahu ve Teala onları yani müşrikleri mahlukatından Allah'a emsal darb meseller getirmesini yasaklamıştır. Yoksa Allah'a yaratılmışlara darb mesel getirmelerini yasaklamamıştır. Çünkü onların böyle bir fiili, böyle bir iddiası mevcut değildir. Ve hiçbir insan da böyle bir iddiaya cüret edemez. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kendisi yaratılmışlara darbe mesel getirilemeyecek büyüklük ve azamete sahiptir. Her şeyden ezel azam ve ekberdir. Ve bu bütün insanların fıtratlarında akıl ve şuurlarında böyledir. Bunun aksini iddia eden de olmamıştır, olmaz da daha önce de ifade ettiğimiz gibi kardeşlerim Allah Azze ve Celle hakkında teşbihte bulunan müşrikler Allah'ı başkalarına benzetmek suretiyle değil başkalarını taptıkları putlarını Allah'a benzetmek suretiyle teşbihte bulunmuşlardır onlar yaratılmışlar içinde edindikleri putlarını aşırı derecede tazim ettiler onları ilah ve Rab kabul ederek Allah'a benzettiler Allah'a eş ve ortak tuttular yoksa Yüce Allah'ı başkalarına benzetmek gibi bir teşbih yolunu izlemediler İnsanların akılları ve fıtratları dahi bu batılların en batıl olan yolu izlemeye manidir ve bunun vuku da yoktur kardeşlerim ama bakın bütün bu hakikatlere rağmen onu başkasına benzetmek isteyen birisinin acaba maksadı ne olabilir? Eğer o kimsenin maksadı böyle bir benzetmeyle ona tazimde bulunmaksa e bu iş maksada uygun bir iş değildir ki. Çünkü böyle bir benzetme yoluyla tazimde bulunmak aslında bir tazim olmamaktır. Çünkü yüceler yücesi ve büyükler büyülü bir zatı fani ve zavallı bir barlığa benzetmekte ne gibi bir tazım olabilir kardeşlerim? Aksine bu bir tenkiz yani noksanlaştırma olmaz mı? Çünkü yüce yaratıcı ile onun yaratması ile var olan bir yaratık arasında herhangi bir nispet yok ki bir benzetme cihetine gidilebilsin. Alın nazar boncuğunu. Koruyan kim? Allah. E niye takıyorsun arkadaş bunu? E işte nazar değmesin ne? Görüyor musunuz şeytanın ifsad etme yolunu. Allah'ın zati azameti ilahi celal celal ve kibriyası karşısında bir başkası nispeti mi olur kardeşlerim? Yaratılmış bir eşyanın nispeti nasıl olur? Herhalde aklı başında fıtratı bozulmamış bir insan böyle bir şeye cüret edemez Allah'ım dinimizi koru Allah'ım bizi tevhidde sabit kıl Allah'ım aklımızı koru Aleykümselam ve Rahmetullahi Wabarak Anun, hoş geldin Kardeşlerim eğer onu bir başkasına benzetmeye kalkışan kimsenin maksadı Tazim değil değildi, ayıplama, noksan görüp eksik gösterme ise bu zaten mertut bir yerilmiş bir iştir. Yoksa Allah'ı keman sıfatlarıyla tanıma veya tanıtmak değildir. İşte buradan da bilinip anlaşılması gerekiyor ki kardeşlerim. Allah'ın bizzat kendisini vasıflandırdığı kemal sıfatlarını aynen kabul edip ispat eyleme asla Allah hakkında bir teşbih ve temsilde bulunmak değildir. Allah Azze ve Celle'yi aynen onun kendisini vasıflandırdığı kemal sıfatları ile tanıyıp inanma Allah'ın ne noksan sıfatlara ne varlıklara ne de kamil varlıklara benzetmek değildir. Fakat onun bu kemal sıfatlarını nefretmek, bir nevi benzetme olur bahanesiyle reddetmek ise, onu en noksan varlıklara benzetmeyi mucip olur. İşte ehli sünnetin en çok sakındığı nokta da budur. Aleyküm selamlar Amin. Evet kardeşlerim, bidat ve dalalet fırkalarından olan cehmiye mezhebi mensupları ve onlara tabi olanlara gelince önce Allah hiçbir şeye hiçbir vecihle benzetilemez diye aslında mezmun bulunan bir teşbihi red ve iptal ettiler sonra gelip Allah'ın kemal ve ham sıfatları hakkında durakladılar daha sonra bunları bu bir nevi teşbih ve temsil olur bahanesiyle inkar ettiler yine Kur'an'ın nice ayeti ve ile nice açık ve açıklayıcı olan kanunlarıyla ispat edip ortaya koyduğu sırat-ı mustakimden İslami manadaki tevhid ve marifetten yüz çevirdiler hidayetten uzaklaşıp dalalete düştüler yine İslam hidayetinin temel taşı ve en kesin en mühim kanunlarından biri olmak üzere İhlas suresindeki İslami manadaki tevhidi ve ona olan inancı bütün pürüzlerden kir ve kederlerden tertemiz kılan halis imanı halis tevhidi sunan bu surede aynen şöyle buyurulmaktadır de ki o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi olmamıştır. Evet kardeşlerim. İşte yüceler yücesi Rabbimiz Subhanahu ve Teala küçücük bir surenin birkaç kısmı ayetiyle bizlere hem ne olduğunu bildiriyor hem de ne olmadığını bildiriyor. İşte İslam'ın manadaki tevhid budur. İman ve marifet de budur. İşte Rabbimiz panuhu ve Hüveteala ispat ediyor ve nefy ediyor. İşte Yüce Rabbimiz subudi sıfatlarını bildiriyor, selbi sıfatlarını da bildiriyor. Biz Kur'an ve sünnet ehli Müslümanlara göre ispat Allah'ın ispatı nefi ve selp de Allah'ın nefi ve selbidir İşte Allah selbediyor neyi selbediyor herhangi bir mahlukun Allah'a benzer ve denk olma sıfatını selp ve reddediyor yaratılmışlar içinde hiçbir varlığın asla Allah'a denk ve eş olmadığını olmayacağını yüce Kur'an'a has eşsiz bir açıklamayla haber veriyor hiçbir şey onun dengide olmadı böyle buyuruyor bakın Allah hiçbir şeyin dengi değildir buyurmuyor çünkü böylesine bir teşbih ciheti yani iddiası hakkında bir açıklama yapılmaya ihtiyaç duyulmayacak derecede batıl ve saçmadır Zaten ortada böyle bir iddia, böyle bir inanış da yok. Kur'an ise var olunan bir hastalığa parnak basıyor, onu teşbih ve tedavi ediyor. Onun tedavisi üzerinde duruyor kardeşlerim. Ali ve namdurlar bari Kardeşlerim Kur'an'ın bunca ayeti beyinatı ile bu kısa sure, ihlas suresi ile ortaya koyup kullarına kazandırdığı tevhid inancının sırrı ve özelliği nedir? Elbette hiçbir mahluk, hiçbir cihetten ne sıfatları ne de unuhiyet özellikleri bakımından asla Allah'ın bir benzeri eşi ve dengi olamaz. İşte iman budur. Bütün ibadet ve taatlar bu temel üzerine kurulur. Ebedi saadete bu yolla varılır değil mi? İşte Müslümanlık ve hidayet dediğimiz şey de budur kardeşlerim. Yani kul Rabbini böyle bilecek. Onu böyle vasıflandıracak. Ona böyle hamdü senada bulunacak. Evet kul Rabbim hiçbir şeye benzemez dediği zaman da bu hakikati ifade etmiş olur. Fakat onun mücerret, kelimeleri arka arkasına dizip söylemesinde yüce Allah'a karşı bir Mehdusena bir ibadet ve şükür özelliği yoktur kardeşlerim ancak kul imanı ve tevhidi halis kılan bütün küfür ve şirk bulaşıklarını temizleyen İhlas suresinde denildiği gibi derse Allah ehaddır samettir doğmamıştır ve doğrulmamıştır hiçbir şey Allah'ın dengi de olmamıştır diye haykırırsa işte o zaman iman ve irfanını yenilemiş tevhid yolunda bir adım daha ilerlemiş şirki ve küfrü dövmüş Rabbini Rabbinin istediği şekilde övmüş ona doğru ve dürgün bir şekilde kulluk minnetini sunmuş manevi kir ve kederlerden yıkanmış olur Allah'ın bizi onlardan kıl işte kardeşlerim bunun içindir ki Müslümanlar Fatiha suresi gibi İhlas suresini de çokça okumuşlar, çokça okuma durumunda bulunmuşlardır aleyküm selam hoş geldin Nurettin kardeşlerim bu sırrı, bu iman ve marifeti daha iyi anlatabilmiş olmak için bir misal verelim ve diyelim ki dünya büyüklerinden biri mesela bir hükümdar yeryüzüne karşı efendi hazretleri sen şu dünyadaki varlıklardan hiçbirine benzemezsin ne hayvanlardan birine ne bir taşa ne bir oduna benzersin diyerek mehdü sena edilmeye kalkışılsa acaba bu mehdü sena olur mu o hükümdar böyle bir övgüden memnun kalır mı? elbette kalmaz böyle denileceğine efendi hazretleri sizin idare ettiğiniz şu halk içinde hiçbiri size eş ve benzer olamaz denilmiş olsa herhalde hem bundan hükümdar memnun kalır hem de bu son derece yerinde bir övgü olur değil mi? aleykümselam ve abletullah işte yüce Allah'ın kendisi hakkındaki şu kelam-ı ilahiyyesi de böyledir kardeşlerim. Aleyküm selamlar. Rabbimiz subhanahu ve teala hiçbir şey onun benzeri değildir. O semidir, basirdir buyuruyor. Kardeşlerim işte bu ayet-i kerime müşriklerin iddia ettikleri birer ilah ve mabud kabul ederek haşa Allah'a benzeterek taptıkları bütün şerikleri ret ve iptal etmiştir. Allah'ın bizleri tevhitte sabit kıl. Yaradılmışlardan hiçbirinin Allah'ın benzeri olmadığını, ibadet edilerek Allah yerine konulamayacağını ortaya koymuştur. Yoksa kardeşlerim bu ayetler, yüce Allah'ın kemal sıfatları, yüceliği, kelamı, Teklimi ve ruhiyeti reddedilmiş değildir. Çünkü bu ayet müşriklerin şirk yollarının reddi sadetinde inmiştir. Yüce Allah Allah'ı bırakıp da bir takım ilahlar edinen ve sahte ilahları kendilerine dost tanıyan kimseleri yererek Allah'ı bırakıp da bir takım dostlar edinen kimseleri Allah kollamaktadır. Sen onların üzerine vekil değilsin biz sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası Mekke halkını ve çevresinde bulunanları onunla uyarasın. Vukuunda asla şüphe olmayan o toplanma gününe karşı onları uyarasın. O gün insanlardan bir bölük cennette bir bölükte ateşte olacaktır. Allah dileseydi Onları bir tek millet yapardı. Fakat hikmeti gereğince dilediğini rahmetine sokuyor. Zalimlere gelince onların ne bir velisi ne de bir yardımcısı yoktur. Yoksa Allah'tan başka veliler mi dindiler? Veli yalnız Allah'tır. Ölüleri yalnız o diriltir. O her şeye kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şekilde hüküm vermek Allah'a aittir. İşte Rabbim Allah budur. Ben ona dayandım, ona güvendim. O gökleri ve yeri yaratan var edendir. Size kendinizden çiftler, hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Bu düzen içinde sizi üretiyor. Hiçbir şey onun benzeri değildir. O işitendir, görendir. Şura 6'dan 11'e kadar kardeşlerim. İşte Yüce Rabbimiz'in tevhidi, takriri böyledir. Bunu iyi düşünmen, iyi anlaman lazım kardeşim. Yüce Allah tevhidi böyle zikrediyor, şirki böyle nef ediyor Şirk ehlinin Allah'a benzeterek dost ve batıl ilahlar edindiklerini, bu teşbih yollarını kesinlikten iptal ediyor. Bir takım tahrifçiler ise bunu tersine çevirip Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlarını Esma-i Hüsna'sının hakikati, efali ilahiyesini inkara yelteniyorlar. Yüce Allah'ın nice ayetlerinde açıkça red ve iptal ettiği bu teşbih dünyamızdaki bütün şirklerin bütün şirk yollarının temelidir kardeşlerim. Putlara tapınmanın yegane sebebi de budur. İşte bunun içindir ki Aliselatü vesselam insanları bu yola sürükleyecek olan bütün sebep ve vasıtaları kesin olarak nefyedip buyuruyor ki hiçbir kimse Allah'tan başka bir varlığa secde edemez diyor. Evet. Hiçbir kimse bir mahlukun adıyla yemin edemez diyor. Kimse kabire karşı namaz kılamaz diyor. Kimsenin kabir üzerine mescit yapmaya yetkisi yoktur diyor. Kabirler üzerine kandil asmak yoktur diyor. Hiçbir kimse, hiçbir kimseye hitaben Allah'ın ve senin dediğin olur şeklinde hitap edemez veya Allah'ın ve senin onun dediği olur diyemez. İşte kardeşlerim bütün bunlar ve bunlara benzeyen şeyler şirkin temeli olan teşbihe yol açmaması için kesin olarak dinimizde yasaklanmıştır. Bazı kelamcıların bir nevi teşbih olur bahanesiyle reddetmeye kalkıştıkları kemal sıfatları ise İslami manadaki tevhidin temelidir. Yüce Allah'ın keman sıfatlarını ispat etmek için hiçbir bakımdan teşbih ile ilgili değildir. Aleykümselam selamun aleyküm. Allah'a Evet kardeşlerim. Allah'ın bizi tevhidden sabit kıldı. Haniflerden eylem. O halde müşebbihe kimdir kardeşlerim? Kimlere ve nasıl inananlara müşebbih'e demek doğru olur. İşte bunu iyi tespit etmek gerekir. Bizim burada Allah'ın apaçık ayetleri, Resulullah'ın sünnetleriyle ortaya koymuş bulunduğumuz bu hakikatlere göre müşebbih'e, ancak mahluku halika benzetenlerdir. Bu da tazim ve ibadete layıktır diyerek, mahluku ilah ve mabut edinenlerdir Allah'tan başkasının adıyla yemin edenler Allah'tan başkasına adak adayıp kurman sunanlar mahluka secde edenler mahlukun evi veya kabri yanında vakfe yapıp itikafta bulunanlar oraya aşırı hürmet edip haç veya ümresinin tıraşını orada yapanlar mahluka sığınıp manen ondan istimdat edenler mahluku Allah'a yaklaşmada Allah ile kendi arasında vasıta edinenler mahluka aşırı derecede bağlanıp benim Allah'tan ve senden başka kimsem yoktur. Ben Allah'a ve sana tevekkül ediyorum, güveniyorum. İşte bu Allah'tan ve sendendir. Ben Allah'ın ve senin korumandayım. Allah ve sen dilersen Allah için ve bir de senin için gibi sözler söyleyenler tazimde bulunarak haddi aşanlardır. İşte gerçekten müşebbihe bunlardır kardeşlerim. Allah bizi bunlardan beri kılsın. Yoksa gerçekten tevhid ehli olan kimselere müşebbihe demek asla doğru değildir. Tevhid ehli olanlar yüce Allah'ın kendi zatı için ispat ettiğini ispat Nefi ve redd ettiğini de nef ve reddediyor. Yaratılmışlardan hiçbirini Allah'a benzer ve eş tutmuyorlar. Allah ehaddır, samettir diyor. Ve hiçbir şey Allah'ın dengi olmamıştır diye inanıyorlar. Böylece kardeşlerim, İslami manadaki tevhide sarılıyor, sadece Allah'a güvenip Allah'a sığınıyor bizim Allah'tan başka ne bir velimiz ne de bir şefimiz yoktur diyorlar Allah hakkında aynen Allah'ın ve Allah Resulü'nün söylediğini söyleyen buna böylece büyük bir samimiyetle inanan Müslümanlar nasıl olur da müşebbihe sayılır bizim burada verdiğimiz bu tafsilatı bu tahkikatı hakkıyla düşünüp değerlendiren bir kimse, şu yeryüzünde puta tapıcılık, ateşe, suya, hayvana vesaire tapıcılık gibi çeşitli şirk yollarının nasıl meydana gelmiş olduğunu, bunların hangi sebep ve temele dayandığını rahatlıkla anlamış olur kardeşlerim. Ve Yüce Kur'an'ın bu teşbihçi ve temsilci müşrikleri niçin o kadar şiddetle red ve inkar ettiğinin sırrını da anlamış olur. Üstelik bu teşbihe Allah'ın kemal ve fiili sıfatlarını inkar etmeyi de ekledikleri zaman bu teşbihçilerin durumu ne kadar kötü olur. Var senin kıyasıyla. Nitekim onlarda görülen ekseri hastalık bu merkezdedir. Çünkü onlar hem Allah'ın bu sıfatlarını inkar ederek muattal ve mücerret bir zat düşünüyorlar, hem de o yüce yaratıcının yarattığı varlıkları ona benzer ve misil saymaya yelteniyorlar. Teşbih ettikleri zaman, işte bu da tazime ve ibadet olunmaya layıktır diyerek bir yaratılmışa sığınıp tapınıyorlar. Tatil ettikleri zaman da, bu da bir nevi teşbih olur diyerek Yüce Allah'ın sıfatlarını inkar edip onu bir zatı mücerret bir zatı mafs olarak düşünüyorlar. Biz ise burada böyle teşbih ve tadillere düşünmemesi için gerekli kitabı ve sünni bilgileri vermiş bulunuyoruz. Daha da vermeye devam edeceğiz inşallah. Allah anlayanlardan eylesin.